Evet Gezi Parkı Özel'de tekrar beraberiz. Bendeniz Ömer Madra, Can Bil ve Özdal Akdeniz'le tekrar merhaba. Merhabalar, merhabalar. Evet bir Gezi ile ilgili bir yeni haberi söyleyelim. Gezi operasyonu tutuklarına tahliye yok diye Radikal Gazetesi'nde çıkmış bir haber var. Gezi. Ee, İzmir'de oluyor. İzmir'de gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ikinci dalga bir operasyon yapılmış öyle terim öyle. Ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 11 şüpheli için yapılan tahliye istemleri reddedilmiş. İzmir 2 numaralı Özgürlük Hakimi diyor Hüseyin Yaşar Özyavuz. Hıh. Özgürlük Hakimi mi? Öyle diyor. İzmir 2 numaralı özgürlük hakim ne demek olduğunu bilmiyorum. 12. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda değerlendirilmiş ve 5 saat sürmüş. Ve hakim Özyavuz, Yaşar Özyavuz 11 şüphelinin de tahliye istemlerini reddetmiş. Şüpheli avukatlarından başka kimse de alınmamış salona. Ee, ve e, kararın açıklanmasının ardından da İzmir Adliyesi önünde milletvekilleri yani Halk Partisi'nden de bazı milletvekilleri var ee, onların ve şüpheli yakınlarının katıldığı e, basın açıklaması yapılmış o da cadı avına son gezi tutsaklarına özgürlük pankartı taşınmış basın açıklamasında ve e, yani Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi ve İzmir Barosu avukatlarından imdat Ataş'ta Başbakan Erdoğan'ın bunun e, Gezi Parkı'ndaki direniş olaylarından sonra Bunun hesabı sorulacak dediğini ve bu sözlerin ardından cadavının başlatıldığını da ileri sürmüş Burada yaşanan bir diyet ödetme çabasıdır Polis gözaltındaki yurttaşlara Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları üyesi avukatları tutmayın yoksa tutukluluğunuz devam ediyor. Devam eder diyor diye de konuşmuş. 52 kişi toplam tutuklu. Burada büyük bir olay bu. Evet, e, medya yansıması çok büyük olmadı galiba bu haberinde yine. E, fakat bununla alakalı neden olduğuna dair de bir rapor var. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün yıllık yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü sıralaması raporunda Türkiye 179 ülke içerisinde 154. sırada yer almış. Evet. Ve geçen sene yayınlanan raporda Türkiye 148. sıradaymış ve gerileyerek de yani 2-6 basamak gerileyerek 156, 154. sıraya e, Yeri, yeri, yer bulmuş ve raporda Suriye'de süren iç savaş yüzünden Türkiye'nin politik önemi olduğu belirtilmiş. Türkiye şu zamanda dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak nitelendirilmiş. Bunu T24 sitesinden alıyorum bu haberi ve raporda ayrıca Türkiye Türkiye'de bulunan çeşitli canlı çeşitli ve canlı bir medya varlığına rağmen ülkenin bölgesel model olma arzusuna ulaşmada başarısız olduğu açıklanmış yine bir diğer alt çizilen noktada Kürt sorunu üzerinde yükselen gerilimlermiş. Geçen yıldan bu yana bu gerilimin arttığından bahsediliyor. Evet hiç bir haber yansımıyor. Yani büyük bir gerileme de var. Yani 2012'ye göre de geçen seneye göre de 6 sıra birden gerilemiş ama ta 2005'e kadar da geri götürülebilir. Sürekli bir kan kaybı var medyanın yani bağımsız medyanın durumu çok zorda bildiğimiz tarzda dördüncü kuvvet diye yani nitelendirilen işte toplumu şeffaf kapalı kapılar ardında yürütülen işleri aşağı çıkarabilecek dolayısıyla da önemli bir demokratik görev yapacak bu durum evet bu sıralama dokuz yılda 90, 98. sıradan 154. sıraya girmemiş evet, durumda 2005 yılından beri 2005 yılından beri sürüyormuş bu Türkiye 2012 yılında 179 ülke içerisinde 148. sırada gösterilmişti. Sıralamadaki yer 2005'te 98, 2006'da 100, 2007'de 101, 2008'de 103, 2009'da 123 ve 2010'da da 136, 138. sıra olmuş. Ve gerilemeye de devam ediyor. Evet şimdi şeyden de e, kısaca e, bahsedelim. Çok önemli bir... E, bir e, araştırma kitapları da bulunan yeni yayımlanan yani devletler neden e, bozuk çıkıyor yani failed state denen bir olay var ya e, işte uluslararası siyaset e, bilimi literatüründe çok yaygın onunla ilgili e, uzun bir araştırma sonucunda bir de kitap yayınlayan geçen sene 2012'de kitap yayınlayan e, Darren Acemoğlu'yla James Robinson akademisyen, Darren Acemoğlu da e, oldukça tanınmış bir iktisatçı akademisyen. İkisi e, bunu araştırırlarken Türkiye medyasındaki e, son derece kaygı verici, esef verici duruma yer veren önemli bir yazıyı da kaleme almışlar ve Türk medyasının özellikle Türkiye'de medyanın özellikle Gezi Parkı e, olaylarında takındığı tavrı eleştiriyorlar. E, ve bayağı kaygı verici, esef verici olduğunu söylüyorlar. Şimdi... E, Önce barışçıl gösteriler olarak başladı ardından da AKP'nin artan otoriter yönetimine karşı yaygın protestolara dönüştü gelişmeler. Bunların Türk demokrasisini güçlendireceğine ilişkin iyimserliğimizi hala koruyoruz diyorlar. Yani Gezi Parkı direnişi demokrasiye bir hizmet katkı olarak görüyorlar ama... Muazzam bir engel de var önlerinde. O da Türk medyası. Daha temsili olan, daha hesap verebilir bir yönetim tarzının gerçekleşebilmesinin önündeki engel de hükümetin direncinden çok. Türk medyasının sessizliği ve hatta çoğu kez iktidarla suç ortaklığı yapması diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani işte Taksim Meydanı'ndan CNN International canlı yayın yaparken biraz önce sizinle de konuşuyorduk. CNN Türk ise penguenler ve aşçılık hakkında programlar yayınlıyor. Üstelik de CNN Türk tek başına da değildi. Evet Türk medyasının Hı. tamamı tuhaf ve iç karartıcı bir şekilde sessiz olduğu hatırlatılmış. ve Ya da daha da kötüsünün yanıltıcı şekilde yayın yaptığından bahsedilmiş yazı içerisinde. Bunun sebebi bugüne kadar birçok medya kuruluşunun özellikle de hükümetin dikkatini çekeceğini düşündükleri konularda otoriteye boyun, eğ boyun eğiyor olmasına bağlı olduğundan da yine aynı şekilde bahsedilmiş. Evet yani şimdi başta şey düşündük diyorlar yani Ankara ve diğer bazı şehirlerde mesela Eskişehir'de İstanbul'dakinden çok daha fazla polis şiddeti seviyesi oldu diyor. Bunu neden böyle olduğunu bilemedik hatta şunu düşündük başta diyor İstanbul'daki gösterilerde rol çalmaya çalışan ama bunda başarılı olamayan aşırı sol gruplar olabileceğini düşündük. Ama sonra inceledik, birkaç kişiyle de konuştuk bilgi sahibi olan ve oldukça farklı bir sebebe ulaştık diyor. Birileri şunu hesaplamış, varsaymış, yabancı basın İstanbul'da odaklanıyor. Dolayısıyla oradaki polis şiddetinden haber, polis şiddeti haber olur. Ama İstanbul dışındaki şehirleri Türk medyasının izlediğini, daha doğrusu izlemediğini varsaymış birileri. Dolayısıyla polis her istediğini ceza almadan yapabilirdi diyorlar ki bu önemli bir tespit aslında yani cezalandırılamaz şimdi bunun da yapısal bir analizine girmişler Acemoğlu ve Johnson Robinson pardon James Robinson ve şunu söylüyor medyanın büyük bölümü başka iş alanlarındaki karlı anlaşmaları nedeniyle hükümete borçlu olan şirketlere ait birinci sebep ikincisi bunun da ötesinde hükümet kendini eleştirenlere karşı yargı sisteminde de da istekli. Yani daha birkaç gün önce e, Ahmet Altan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekten mahkum oldu. Suçu sert üslupla yazılmış eleştirel bir makale yazmıştı. Şimdi bu gayet yeis verici, e, endişe verici bir durum ama bu üzüntü verici yapıda bazı çatlaklar da var diyor. Bunlardan birincisi Türk medyası için gösterilerin insani yanını artık görmezden gelmek imkansız oldu diyor. Yani bazı gazeteciler haber yapmaya hatta göstericilerin bakış açısıyla yaşananları anlatmaya başladılar, mecbur kaldılar diyor. İkincisi de Medya, medyanın yabancı medya ilgi duyunca bazı gazeteciler de artık bu görev bu şekilde yapılamaz şeklinde açıklamalar yaptılar ve ayrıldılar diyor yani hükümete en sadık gazetelerden sabahın yazarlarından Yavuz Baydar Türkiye'deki baskıcı atmosferle ilgili Türk medyasının suç ortaklığı ve medya patronlarının buradaki rolüyle ilgili oldukça isabetli bir eleştirel yazı yazdı ve atıldı tabii onun üzerine bu atıldığından önce yazılmış Yavuz'un atılmasından önce bir yazı. Ve üçüncü olarak da şöyle diyor yazı biterken Ahmet Altan, Yavuz Baydar ya da Gözüpek yazıları nedeniyle yakın zamana kadar işinden ayrılmaya, yakın zamanda gazetesindeki işinden ayrılmaya zorlanan usta gazeteci Hasan Cemal gibi bildikleri yoldan dönmeyen ve fikirlerini açıklayan bazen haksız olsalar da cesur ruhlar tabii ki var. Türk medyasının içinde bulunduğu esef verici durumdan belki bir gün kurtulması için de ümitlerimizi koşulların değişmesine de o işte bu isimlerin cesaret ve doğruluğuna da bağlıyoruz. Evet diyorlar. neden sorusunu sorduğunuz da bütün bu olanların üzerine Belki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın demecini bu soruya cevap olarak da e, bulabiliriz. Yazısından, karikatüründen, kitabından dolayı Türk Ceza Kanunu'nu herhangi bir maddesini ihlal etmemiş olmasına rağmen yargılanan varsa... ...gidip onun elini öpeceğim şeklinde bir açıklaması olmuştu geçtiğimiz gün Bülent Arınç'ın. Genel argümanda bu hükümet tarafından. Evet, yani hükümetin yek vücut, yekpare bir şekilde bu... Gerek kişilerden, e, gerek uluslararası ekonomistlerden, e, akademisyenlerden, e, oyunculardan, senaristlerden, yönetmenlerden, filozoflardan gelen çok sayıda hem bireysel hem de kuruluşlardan e, yani bilebildiğimiz bütün e, basınla ve öz, ifade özgürlükleriyle ilgili olan bütün uluslararası kuruluşlardan da ardı ardına gelen Türkiye'deki medyanın tam bir aslında çılgınca bir sansür otosansüre doğru gitmekte olduğu ortaya çıkıyor. Yani o kadar acayip bir durum var ki dünya tarihinde belki de hiç eşine rastlanmadığım. Yani ben şahsen bunca zaman rastlamadığım yani 10 gibi bir bağımsız denetim kuruluşunun gazetelerin kendileri için yarattıkları bir kuruluşun e, bu görevini e, ombudsmanlık yani okur deneticiliği görevi okur temsilciliği görevini yaptığı için e, görevinden alınan insanların e, bulunduğu bir ortamda bundan hiç bahsetmeyen bir medya var bu artık hakikaten Örtki ölem dedikleri cinsten e, Nasrettin Hoca'nın ya da Türk halk sözlerinde rastladığımız bir duruma işaret ediyor. Son evet. derece endişe verici. Bir diğer taraftan da bir turnu sol kağıdı olmaya da devam ediyor gezi eylemleri. Yeni bir haber de yine medya üzerinden geldi. E, Yeni Şafak gazetesi yazarı Murat Menteş e, yayınladığı son yazısında, e, bugünkü yazısında Yeni Şafak'tan ve gazete yazarlığından ayrıldığını açıkladı. Evet bu son gelen bir bu yeni son gibi girmiş. Evet. Yeni Şafak yazarı Murat Menteş Yeni Şafak'taki köşesinden ayrıldığını duyurdu ve e, gezi parkı eylemlerinin toplumu kutuplaştırdığını belirtmiş Murat Menteş son yazısında ve eylemler sürecinde hem darbeci hem de çapulcu olarak nitelendirildiğini de ifade etti. Hem kendi gazetesi yazarları tarafından da çıkan bazı bu şekilde eleştiriler vardı. Ee, ne olmuştu onu hatırlayalım T24 sitesinin aktardığı kadarıyla Murat Menteş Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'a 3 gün önce bir röportaj vermişti Menteş röportajında Hazlı alerjimiz var demişti Menteş'in bu röportajı üzerine Yeni Şafak gazetesinin bir diğer yazarı Ömer Lekesiz köşesinde menteşe eleştirmiş, Menteş için avcı yazar, sadece ideolojilerin değil dinin de hükmünü bittiğini inanmakla birlikte pazar şartları, hinterland sorunu nedeniyle çok fazla uh, kavram var burada. Ee, sorunun nedeniyle duruma göre solcu, sağcı, İslamcı liberal, anti kapitalist, materyalist, spritüelist, Amerikancı, oryantalist, özgürlükçü, devrimci. Durayım mı? Dur lütfen. Devam yani, ediyor yani ama. bu sizin örneğin biraz önce söylediği karakter... Saldırıları karakter cinayetlerinin tipik bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. İfadelerine bir yer vermemiştir. daha vermişti. onlara yer evet. vermeyelim. Fakat bugün daha bu sabah itibariyle bahsettiğimiz iki yeni durum var. Birisi Tuluhan, Teke, Tuluhan Tekelioğlu'nun Hasan Cemal'in yazısından öğrendik onu. G T24 yazarı. T24 yazarı. San Cemal'in Tulayan Tekeli olduğunda bir retweet mesesi yüzünden işine son verildiğinden bahsettik daha bu sabah ikinci olarak da yeni şafaktan da Murat Benitez'in ayrıldığından, ayrıldığından bahsettik demokrasi konusunda dik durma zamandır ses verme zamandır diye bitiyordu yazısı şimdi bir de son olarak Avrupa Birliği'nin de büyük önemli uyarılarına işte yani editoryal özgürlüğün elden gittiğini bağımsızlığın, politik müdahaleden bağımsız çalışma olayının da görülmediğini ve medya sahipliğinde de şeffaflık konularında zaaf gösterildiğini belirten şeyden sonra bir de şeyden bahsedelim genel durum itibariyle şöyle bir Şahin Alpay'ın Zaman Gazetesi'ndeki dünkü yazısında önümüzdeki seçimli yıllara doğru manzarayı anlatırken başbakanın seçim kampanyasını kutuplaştırmaz stratejisi üzerine kuracağı anlaşıldı diyor. Gezi parkı protestolarına karşı düzenlediği milli iradeye saygı mitingleriyle seçim kampanyasını başlattı. İktidar partisinin yani giderek işte tencere tava çalanlara karşı da yargıya giderek hakkınızı savunun, yargıda onlar mücadele etsin diyerek. Bilebildiğimiz bütün dinlerin, e, yalnız semavi dinlerin değil aslında bütün kültür ve medeniyetlerde esas olan komşunu da kendin gibi bil ve onu koru ilkesine de aykırı düşen bir durumu söylemişti başbakan. İktidar partisinin toplumu ikiye ayırma ya benden yanasın ya da karşımda stratejisiyle seçimlere gideceği görüldü ama e, Bülent Keneş'in bir yazısına dikkat çekmek istiyor şeyde yer alan Today's Zaman'da Makro Çapulculuk başlıklı yazısında şöyle demiş Bülent Keneş. AKP hükümeti ilk iktidara geldiğinde devleti küçültme, kamu harcamalarını denetim altına alma, kamu ihalelerini şeffaflaştırma ihtiyacı üzerinde duruyordu. Ama şimdi bunların tersini yapmaya yöneldi. Kamu harcamalarını denetleyen sayıştayı işlevsiz hale getirdi. Kamu ihalelerine fesat karıştırmanın cezasını hafifletti. Şikeyi fiilen suç olmaktan çıkardı. Görülmemiş bir popülizmle kamu sektöründe istihdamı genişletti. Kimi kamu ihalelerini şaibeli yöntemlerle bazen hiç ihale açmadan yandaş iş adamlarına hediye etti. Geçmişte ANAP'ı başarılarının zirvesine taşıdıktan sonra hafızalardan silinen benzer bir sürece tanıklık ediyoruz demiş Bülent Geneş Halpay'ın e, bildirdiğine göre ve çok önemli bu çünkü en büyük çoğunluk partisi olmaktan bir anda sıfırlanmıştı ANAP ve böyle yolsuzluklara batmış bir yönetimi temsil ettiği içindi. Çok iyi önemli bir hatırlatma hatta Dün Ali Bilge ile konuşuyorduk. O da şeyi hatırlattı. O çok liberal bilinen Özal'ın da bir gazeteyi kapattığını kendi yazdığı için bunlar da unutuluyor. Hı. Evet yani bir hükümet diyor bir kez yozlaşmaya başlarsa yolsuzluğa batmaya başlarsa bunu kamuoyundan gizleyecek bütün önlemleri alsa bile iktidardan düşmesi kaçınılmaz olur. 22 Temmuz 2013'te Today's zamanında Bülent Keneş'in yazısı. Ve bir ikinci önemli yazı da Abdullah Bozkurt'un CIA'in 1950'lerde Amerikan medyasını etkisi altına almak için yürüttüğü Operation Mockingbird alaycı kuş operasyonuna atıfta bulunuyor. Türk usulü alaycı kuş operasyonu başlıklı yazısında da demiş ki son 1-2 yılda mantar gibi çoğalan internet siteleri AKP iktidarına eleştirel gözle bakan yorumculara hakaretler yağdırıyor. Onları yabancı istihbarat örgütlerinin ajanı ilan ediyor. Bazı bağımsız gazeteciler bu karalama kampanyasının arkasında mitin olduğundan kuşkulanmakta. Hükümetin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı yasal soruşturmalara karşı koruması altına alması da bu izlenimi güçlendiriyor demiş. Ve son olarak da şahin Alpahşe'yi de veriyor. Yavuz Baydar'ın New York Timesdan İngilizce ve Türkçe olarak eminan yazısında. Büyük medyanın hükümetle çeşitli ticari ilişkiler içinde olan patronların denetiminde olduğunu e, ve yolsuzluklarla ilgili hiç haber yapılamadığını neredeyse eleştiren haber yapan birkaç küçük, cesur, bağımsız yayın organı var ama onların yaptığı haberler büyük medya tarafından görünmüyor dediği yazısı. ve Böylece Baydar da son yıllarda, son aylarda hatta işlerini kaybeden gazeteciler kervanına katıldı diyor. Ve yukarıda özetle aktardım manzaralar demiş Şahin Alpay. Seçimlere giderken memleketimizin manzarayı umumisini sergileyen fırça darbelerinden sadece birkaç. Evet görülmemesi bu küçük medyanın alternatif medyaların görülmemesine zaten alışkınız. Fakat artık gün geçtikçe e, hedef de gösterilmeye başladı bu medya organları. Bu da dikkat çekici bir unsur galiba. Evet burada bitirelim. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.